マンボカリ、ラハモーラハン、アハラカディスタンニブラレイゲティルディ、アダブル・モフラッド・アルティキタブ・ムザ、デバメディロス、ボブンキュー・ハディスミス、イキュス・クック・セキス・ノマラル・リヴァイト。 işitilmiştir. Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey işittim ki Allah onunla bana fayda vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlediğim o söz şudur. İnsanlardan kuşkulanarak onların ayıplarını araştırırsan onları da oluyor da saptırır, ifsad edersin. Ben insanlara kuşkuyla atlaşmıyorum ki onları bozuyoruz. Altyazı M.K. Kardeşlerim Muaviye radıyallahu anhu'nun rivayetinde、e, diyor ki radıyallahu anhu ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öyle bir söz işittim ki bu bana fayda verdi. Yani hilafeti yani halife olduğu zamanda bu bana fayda verdi diyor radıyallahu anhu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muaviya radi Allah anhunun、e, anhuya e, nasihatında döür ki şayet döür, sen insanların、e, şüphe ile birlikte suçlarsan veya tövmet altında bırakırsan, suçlama yaparsan, muhakkak ki insanları bozarsın nasihatında bulunuyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Yani eğer insanlara tövmet atarsan, Ve su izan da bulunarak insanları dışlarsan o zaman ne yapmış olursun o insanların o zanda vuku bulmalarına ve bozulmalarına sebep olursun buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Başka bir rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki çayet insanların kusurlarını araştırır isen Onları ifsad edersin veya neredeyse ifsadlarına sebep olursun buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam özellikle Muaviya radıyallahu anhuya bunu has kılmıştır ki belki de ileride onun bir emir bir halife olacağına da bir işaret olabilir denmiştir. Allah azze ve celle en iyisini bilendir. Ve burada kardeşlerim insanların hiçbir zaman tövbe altında bırakarak onların kusurları araştırılmaması gerektiği ve insanlara karşı bir genişlik ve yüznüzan beslenilmesi gerektiğiğini anlatan hadislerden bir tanesi ve yine insanların gizli hallerini araştırmamak, onlara hakkında kusurlarını araştırmamak ve insanları tövbe altında bırakmayıp onları affetmek gerektiğiidir. オー n ーの皆 l a にと a ては、オーナーの皆さんに a っては、オーナーの皆さん ا ل っては、オーナーの皆さんにとっては、オーナーの皆さんにとっては、オーナーの皆さんにとっては、オーナーの皆さんにとっては、オ a ナーの皆さんにとっては、オーナーの皆さんにとっては、オーナー e 皆さんにとっては、オーナーの皆さんにとっては、オー e ーの r さんにとっては、オーナーの皆さんにとっては、オーナーの皆さんにとっては、オーナーは、 cennet. Demek ki insanların fitneye sebep olabileceği, insanların bozulabileceği her şeyden ne yapmak gerekir ve yine insanları dine、e, karşı girmelerine veya dine girmelerine sebep olabilecek her türlü şeyden de insanların ne yapması uzak durması gerekir.、E、bu Dawud、e, rivayet ettiği bir e, hadiste e, Zeyd ibnu Wa'dür ki bir, bir adam İbn-i Mesud'a geldi radıyallahu anhuya ve dedi ki falanca adam içki içiyor. Bunun üzerine Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anhuya dedi ki biz diyor tecessüsten yani casusluktan yani insanların gizli hallerini araştırmaktan yasaklandık. Ama diyor ne zamanki bu alenen ortaya çıkarsa işte o zaman ne yaparız? Onun cezasını veririz veyahut gündeme gelir demiştir Abdullah İbn-i Mesud. radıyallahu arhu. Evet. Kardeşler 249 numaralı rivayetimiz zayıf. 250 numaralı rivayet. Kaç hazrette celili şöyle dediğini işittim dedi. Evet. Onun üstünde tebessüm etmek. Babın ismi neymiş? Tebessüm, tebessüm etmek. Evet. Ben Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni her gördüğümde bana karşı tebessüm ederdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu kapıdan Yemenlilerden hayalol bir adam içeri girecektir. Yüzünde de melek siması vardır. Dedi ve Hz. Cezir içeriye geldi. Evet. Birinci bölümde Cezir radıyallahu an diyor ki, ben diyor Allah Rasulü Alih Sallallahu Ssalem ile <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yüz yüze gelsem veya Allah Rasulü Sallallahu Ssalem ile göz göze gelsem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman bana tebessüm ederdi diyor. Kardeşlerim tebessüm nedir? Yani insanın hafifçe、e, gülmesi veya hani kahkaha atarak veya ağzını açarak değil, hafif bir şekilde gülümsemesidir. Bu da o insana karşı olan bir、e, samimiyetin göstergesidir aslında. Yani korkma benden sana bir zarar gelmez. Tıpkı selam gibi. Yani Bir insan içeri girdiği zaman selamun aleyküm dediği zaman ne demek ister? Ben Müslümanım. Benden sana elimden ve dilimden sana zarar gelmez demek ister aslında. Selamın anlamı budur. Tebessüm de aynı şekildedir. İnsanın insana olan samimiyetini gösterir. Çünkü nedir? Cevarif dediğimiz organlarımız kalbimizin göstergesidir. Başta yüzümüz, dilimiz, gözümüz ki biraz sonraki rivayette de gelecek. Hatta Allah Rasulullah Alayhi Salatu Salam Tabesumukafiwichi Akhike lekha Sada Katundur.Mustuman Kardeshna Karsh Tabesunetmen Seninitin Bir Sada Kadrdur Allah r a s u l u Alayhi Salatu Rasulam.Wuhajista Kardeshner Allah r a s u l u a l a y h i Salatu Salam Gusel Ahlakhne Tawazu Salur in s a a r a k a r h Merhametini, t e Omnurin Seviasine in m e s i n i t e y i n e e r i r Radiallahu a n h u n Vaziletini, üstünlüğünü gösteren rivayetlerden bir tanesi. İkinci rivayet geliyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kapıdan bir adam gelecek. O adam Yemen ehlinin hayırlılarındandır veya en hayırlılarındandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve içeriye ve onun yüzünde bir güzellik vardır. Aslında burada bir melekten ne diye tercüme etmiş? Yüzünde melek siması vardır. Aslında bu yüzündeki güzellikten、e, kastedilmektedir kardeşlerim. Yani bunun manası onun yüzünde bir güzellik, bir nur vardır manasına、e, gelmektedir. <gülüyor> Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam Allah zevajillenin ve buyurduğu gibi "Oma yantik u anil hawa inhuwa illa waḥyul-riyqa". Allah Rəsulü Səlam kendi havasından, hevesinden, ardusundan asla ve asla konuşmaz. onun konuştuğu ancak vahiydir diyor Allah Azze ve Celle. Kapıdan biri geliyor ve şimdi kapıdan biri girecek o Yemenlidir, Yemen ehlindendir ve o Yemen ehlinin en hayırlılarındandır ve yüzünde bir güzellik vardır ve kim giriyor? Cerir radıyallahu anh. Ve buna benzer bazı rivayetlerde Allah Resulü aleyhissalatu ve selam bazen işte kapıdan biri girecek, kim cennet ehlini görmek istiyorsa geliştiriyor. O adama baksın diyor ve içerden dışardan bir sahabe giriyor. Ve bu rivayetler mevcut kardeşlerim. Bu da gösteriyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam hakikaten nedir konuştuğunun var sayılan veya kendi hevasından konuştuğu bir söz asla ve asla değil konuştuğu ancak Allah Azze ve Celle'nin kendisini vahyettiği vahyedir. Bu buna benzer rivayetler hadis kitaplarında mevcuttur kardeşlerim. Evet.、E, başka bir rivayette kardeşlerim Ahmet bin Hanbel Rahimahullah'ın ve İbni Hibban'ın rivayet ettikleri rivayette diyor ki Cerir radıyallahu anh Medine'ye yaklaştığım zaman ben devemi、e, çökerttim ve、e, hırkamı giydim ve girdiğimde içeri girdiğimde veya mescide girdiğimde insanların bana、e, tuhaf bir şekilde yani normal olmayan bir şekilde bana baktıklarını gördü. Hemen dedim ki Allah Rəsulü Sallam benden mi bahsetti? Bu nüzene dediler ki korkma, Allah Rəsulü Sallam seni güzel bir şekilde hayret yadetti, adını andı ve dedi ki Yemen ehlinden Yemenli birisi girecektir ki o Yemen'in en hayırlısıdır ve onun yüzünde bir güzellik vardı dedi Allah Rəsili Aleyhissalatu Vesselam yine bu da Cerrî radıyallahu anhunun faziletini gösteren Rivayetlerden bir tanesi. Tabii burada almamız gereken İmam Bukhari rahimullahının konu başlığı neydi? Tebessüm、evet. etmek. Kardeşlerim asık suratlılık hiçbir zaman hiçbir insanın hoşlanmadığı bir durumdur. Yani düşünün esnafsanız içeri bir müşteri girdiği zaman ne yaparsınız? Hemen tebessüm edersiniz. Hoş geldiniz. Yemeğe göre çay çersiniz. Ama bazen bu şeyi Ee, Müslümana gösteremiyoruz kardeşlerim. Halbuki Müslüman her şeyden daha değerlidir kardeşlerim. Yani bir Müslümanın bir Müslümana olan şeyinden ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından birinin de insanlara tebessüm etmesi yani onlara karşı hiçbir zaman katı kalpli olmayışıdır. Bu da kalpteki ona karşı olan merhametini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Tebessüm Ederek gösteriyor ki dediğimiz gibi rivayette de Allah Resulü Aleyhisselam Müslüman kardeşinin yüzüne karşı tebessüm etmen senin için bir sadakadır. Yani sıbkı sadaka vermiş gibi veya aynı onun sevabı gibi sevap alırsın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bizim dinimiz en ufak bir şey de olsa... Sakın onu hor görme diyen emreden bir dindir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yarım hurma tanesiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun diyor. Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle bunları öğrenip bunlarla amel etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Evet, 251 numaralı rivayet. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın zevcesi Hz. Aişe Radiyallahu Aleyhi Vesselam şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir zaman küçük dilik görününceye kadar giderken görmedi. O ancak teması ederdi. Bir bulut veya bir rüzgar gördüğü zaman endişesi yüzünden bilinirdi. Ben, ey Allah'ın Rasulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur yağacağını umut ederek sevinirler. Halbuki bulutu gördüğünde senin yüzünde hoşnutsuzluğu birilerini yoktur. Diye sordum. Hazreti Peygamber buyurdu ki, ey Ayşe, o bulutta azap olmasında beni güvencede kılan nedir? Bir kavim rüzgarla azaplandırıldı. Halbuki o kavim azabı görmüş. Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi. Evet. Yine kardeşlerim Adis'in başında Ayşe anamızdan <gülüyor> radıyallahu anhadan gelen rivayette, Nefis sallallahu aleyhi ve sellemin pak zevcelerinden Ayşe anamızdan radıyallahu anhadan gelen rivayette ve yine diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hiçbir zaman böyle çok büyük kahkahayla yani ağzını kocaman açıp küçük dili gözükecek şekilde kahkahayla güldüğünü asla ve asla görmedim. O anca tebessüm ederdi diyor Allah Resulü Vesselam. Kardeşim, kardeşlerim bu tür başka rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani en fazla böyle abartarak güldüğü zaman azı dişleri gözükecek kadar gülerdi ki o da çok böyle aşırı、e, abartılı bir şekilde gülmek değil kardeşler. Çünkü rivayette gelecek çok gülmek Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki çok gülmek kalbi öldürür diyor aleyhissalatu vesselam rivayet geleceği için orada açıklayacağım inşallah、e, hiçbir zaman ben Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın küçük dili gözükecek kadar kahkahayla güldüğünü görmedim. O ancak アイシャナムス、アロディア・ラーホンハ。ペニャデューカレイ・サラトウォッサラム。ネザマンキャララソルサロロロワネイヴェセレム、ビルユズヤエセ、ペアビルブルト、ヤモリアドランブルトリグセ、ヘメン、ッシュツウズド、アアレイ・サラトウォッサラムン、ユズンデベルデュアイシャナムス、アディア・ラーホンハ。 Kardeşlerim biliyorsunuz yüz nedir kalbin bir aynasıdır ve ne zaman ki Allah vasalları aleyhisselatu vesselamı meselen sahabeler vasfederken biz diyor onun mutlu mu yoksa mutsuz mu olduğunu yüzünden bilirdik bilirdik diyor sahabe çünkü kalbinde ne varsa Allah vasıla aleyhisselatu vesselamın dışı da aynaydı çünkü Allah azze ve celenin vasfetiyle inneka la ila Kulun azim, sen muhakkak ki çok yüce bir ahlak üzeresin buyurdu. Allah Rəsulünam kalbinde ne varsa aynı yüzüne ne yapardı, ayna gibi yansıyıverirdi. O yüzden Ayşe Hanımız Rədiyyallahu Anh'a öyle diyor. Allah Rəsulü Aleyhisselatüsselamın ne zaman bir bulut görse yağmur yağdıracak, ne zamankin onun müjdesi rüzgarları görse hemen yüzünde bir hoşnutsuzluk belirirdi ve biz bunu anlardık diyor Ayşe Hanımız Rədiyyallahu. Anhan. Evet. Ee, bunun sebebini sorduğunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki başka bir sahih müslimde gelen bir başka bir lafızla gelen rivayette Ayşe Anamız diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir rüzgar estiğinde şöyle dua ederdi diyor Ayşe Anamız. Aslında bizim de böyle dua etmemiz gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam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 Acil bir şey bekleyen bir insan nasıl hani böyle hızlıca hareket eder oraya gider gelir çıkar girer oradan oraya dolaşır. Tıpkı onun gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam girer çıkardı girer çıkardı semaya bakardı ve yüzündeki hoşnutsuzluk bu şekilde belli olurdu diyor Ayşe anamız radıyallahu anha. Ve ne zaman ki eğer bulutlar normal bir şekilde yağmurunu indirirse... Yani her şey normal ilerlerse hemen ondaki korku gider ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sevinirdi diyor. Ee, diyor ki Ayşe Hanımız ey Allah'ın Rasulü insanlar bulutu gördüklerinde yağmur bulutlarını gördüklerinde sevindiler ve içerisinde ve yağmur olduğunu ümit ederek sevindiler ve ben senin onu gördüğünde yüzündeki Kerahiyeti gördüm diyor. Yani neden insanlar yağmur yüklü bulutları gördükleri halde seviniyorlar? Sen ise gördüğünde bunu kerih gördün, hoşlanmadın diye ne yapıyor? Aişe namaz soruyor. Neden? Çünkü normal olmayan bir şey var ortada. İnsanların yaptığı sevinmeleri ama Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? Bundan hoşlanmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam diyor ki Ey Aişe radiyallahu anhâdî. Onun içinde azabın olmadığına sen bana temin verebilir misin? Yani emin misin ki onun içinde bir azap yoktur? Veya Allah Azze ve Celle o bulutların içerisinde veya o rüzgarla beraber bir azap getirmediğine dair herhangi bir elinde bir şey var mı? Veya buna emin misin? Muhakkak ki bir kavim rüzgarla azap olunmuştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın kardeşlerim. Allah nasıllu aleyhisselatü vesselamın Allah subhanahu wa taala'dan korkusuna ve nedir aşırı ümit etmeye deki nedir böyle bir şey yok mümin nedir korkuyla ümit arasında yaşaması gerekir eğer ümidinizi fazlalaştırırsanız fazla basarsa ne yaparsınız ya Allah rahmandır rahimdir Nasıl olsa beni bağışlar diye ne yaparsınız? Allah'ın merhametine güvenirsiniz. Evet Allah'ın merhameti geniştir. Allah dilediğine, dilediği şekilde merhamet eder ve kullarını merhametiyle cennetine koyar. Bizim ümidimiz budur. Ama aynı zamanda Allah'ın azabından da korkmak gerekir. O yüzden Allah'ın azabından korkar, Allah'ın rahmetini de ümit ederseniz siz kazanırsınız kardeşlerim. Bir gün Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir hastayı、e, yatanda ziyaret ediyor ve diyor ki kalbinde ne biliyorsun? Ne var kalbinde? Ey Allah'ın Rasulü, Allah'ın azabından korkuyorum ve rahmetini de ümit ediyorum. Rahmetini de de beni bağışlamasını ümit ediyorum ama Allah'ın azabından da korkuyorum diyor sahabet. Bize diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi sen kazandın. Ki,、e, her kim Bir müminin kalbinde eğer bu ikisi birleşirse muhakkak kurtuluşa ermiştir diyor Allah asıl aleyhisselatü vesselam. Yani hiçbir zaman azap yani ya ben cehennemliyim ben cehennemliyim Allah aziz azze ve celle beni asla affetmeyecek diye ümitsizliğe düşmemekle birlikte ya Allah nasıl olsa affeder şeklinde ümidi fazlalaştırmak da iyi bir şey nedir değildir kardeşlerim. Kardeşlerim bir kavim azabı hak eden bir kavim ve azabın kendilerine geldiğini gören bir kavim kendilerine yağmur geldiğini zannederek sevindiler ve birbirlerine müjdelediler çünkü yağmura muhtaç idiler Allah Azze ve Celle buyurdu ki بل ه は、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人 ن ちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの د たちの人たちの人たちの人たちの人 د ちの人たち و 人たちの人 ا ちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち ت 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た ا の ا たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人 24. ayeti、e, kelimesinde. Allah azze ve celle hepimize selametlik versin kardeşlerim. Ne zaman ki bir mümin korku ile ümit arasında yaşarsa işte o kazanır. Hiçbir zaman ümitte aşırıya gitmediğimiz gibi korkuda da ne yapmamalıyız? Aşırıya gitmemeliyiz. Çünkü aşırı korku insanı tekbirci yaparken aşırı ümit de ne yapar? İnsanı mürciye yapar. Allah Azze ve Celle bizi sırat-ı müstakimden, orta yoldan, dosdoğru yoldan ayırmasın, o yola girip, o yolda ayakları sabit olan kullarından eylesin inşallah. Evet, 252 numaralı rivayet. Ebu Gülmekle alakalı, Ebu Kureyre radıyallahu anh'tan rivayette bildiğine göre demişti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiyordu, Gülmeyi azalt çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Kardeşlerim, tabii ki insan、e, yaratılış itibarıyla her zaman asık suratlı veya ağlayan veya sevinmeyen sürekli üzülen bir varlık değildir tabii ki. Gelmeye de ihtiyacı vardır. Ama bunu da ne yapmaması gerekiyor?、E, abartmaması gerekir. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Fazla gülmeyin. Yani çok aşırı gülmeyin. Çünkü nedir? Çünkü fazla gülmek insanın kalbini öldürür diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani kendisine yani ölü denildiği zaman nedir? Ölü kendisine fayda verebilir mi? Asla verebilir.、Evet. Peki kendisinden herhangi bir kötülüğü giderebilir mi? Kendisine fayda verebilir mi? Veremez. Öyleyse kalbinizi öldürmek istemiyorsanız Kalbinizin her zaman diri durmasını istiyorsanız, ne yapacaksınız? Çok aşırı gülmeyeceksiniz. Tabii ki, yani dediğimiz gibi oturun, somurtun manasına gelmez. Tabii ki insan gülecek. Ama bunun da nedir? Bir、e, sınırı vardır kardeşler. Çok, yani bazı insanlar bir kahkaha atar, daha öbür mahalleden veya 100 kilometreden duyulacak şekilde、e, bu değil kardeşler. Tabii ki insan gülecek, tebessüm eder. Biraz daha abartabilir ama bunu çoğalttığı zaman her şeyin aşırısı zararlı derler ya. Mesela yemek yiyeceksiniz evet, ama dinin getirdiği şekilde belirli seviyede yediğiniz zaman hem sağlığınızı koruyorsunuz hem de ibadeti size güzelce devam ediyorsunuz. Burada da kalbin yaşatması için yaşaması nedir? <gülüyor> kalbi yaşatan, kalbi diri tutan şeylerden bir tanesi de çok aşırı gülmemektir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Ee, evet. 253 aynı ama okuyalım. Ebu Hureyre radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğine hikayet etti. Çok gülmeyin çünkü çok gülme kalbi öldürün. Evet. 254'ü de okuyalım. 253 aynı şeyde. Evet. 54. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'dan rikayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmekte ve konuşmakta olan bir topluluğun yanına varıp onlara canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Evet orayı düzeltelim. Kudret şeyini çıkaralım. Çünkü canım elinde olan. Çünkü el sıfati Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarından da ve tevil edilemez. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ee, eğer benim bildiklerimi siz bileseydiniz az güler çok ağlardınız dedi.、Evet. Peygamber salallahu aleyhi ve sellem yanlarından ayrılınca topluluk ağlamaya başladılar. Bunun üzerinde Allah cennet celledir. Ey Muhammed salallahu aleyhi ve sellem kullarımı neden ümitsizliğe düşürüyorsun diye ona vahy edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Müjdeleyin, doğru ve yerinde söz söyleyin, Allah'a yaklaşmaya çalışın. Hayır.、Evet. Abu Hurairah adi Allah anh, anhudan rivayet ettiğine göre şöyle anlatmıştır: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yürümekte ve konuşmakta olan bir toplumun yanına varıp onlara Canım elimde olan Allah'a yemin ederim ki eğer benim bildiklerimi siz bilseydiniz az güler çok ağlardınızdı buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarından ayrılınca topluluk ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Allah azze ve celle ey Muhammed kullarımı neden ümitsizliğe düşürüyorsun diye ona vahyedince Peygamber aleyhisselam dedi ki müjdeleyin doğru ve yerinde söz söyleyin Allah'a yaklaşmaya başladın. Çalışın buyurdu. Aleyhissallatu vassalam. Evet. Allah Resulu Aleyhissallatu vassalam. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, çok aallar, az günlerdeniz diyor Aleyhissallatu vassalam. Kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizim gibi bir insandı ama onu bizden farklı kılan neydi? Kendisine vahiy inmesiydi. Kul <Sessizlik> innema ana veşarum mislukum yukarı. Ey Muhammed tek aleyhissalatü vesselam ben de sizin gibi bir insanım ancak bana vahy ediliyordur. Şimdi burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselama birçok şey gösteriliyor. Bizim görmediğimiz, bizim ulaşamadığımız... Ulaşmamızın mümkün olmadığı ancak bir peygambere nasip olan şeyler gösterilir. Burada da Allah Resulü Aleyhisselam eğer benim bildiğimi bilseydiniz, benim gördüklerimi görseydiniz, Allah'ın o günahkarlara karşı nasıl bir ceza verildiğini ve hesap günü o kibirlilerin nasıl hesaba çekildiğini, o gün o sırların ortaya çıkıp niyetleri pis olan insanların yaşantıları pis olan insanların o gün feryat figan ettiklerini bir görseydiniz. İşte Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapılmıştır? Bütün bunlar bildirilmiş ve Allah Rasulü Sallam bütün bunlara bediyyet bediyyet. Bediyyet ki l-dahik'tun kâliyelâ olâb keitûn kâtîra. Muhakkak ki çok az gider ve çok ağlardınız diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 82. ayeti kerimesinde فَلْيَدْحَكُوا قَل۪يلًا وَلْيَبْكُوا كَث۪يرًا Onlar az gülsün ve çok ağlasınlar dediği gibi. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunları söyledikten sonra sahabe oturuyor, diyor. Ağlamaya başlıyorlar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir söz söylüyor ve ne yapıyor? Oradan、e, ayrılıyor. Hatta sahabeler böyle içlerini geçire geçire、e, ağlamaya başlıyorlar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle vahyini indiriyor ve buyuruyor ki Ey Muhammed! Neden kullarımı ümitsizliğe düşürüyorsunuz? Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne olarak gönderildi? Uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildi. Eğer sadece ümitsizliğe düşünülecek şekilde anlatırsanız hani biz çocuklarımıza hep aman şöyle yapma Allah yakar aman şöyle yapma Allah yakar deyip hep Allah'la korkutuyoruz ya ama hiçbir zaman onun sevgisini aşılamaya çalışmıyoruz kardeşlerim. İnsan sevgi, korku nedir? Allah Azze ve Celle hakkındadır.、Evet. Ama sadece yakan, yok eden bir Allah'la eğer çocuğunuza tanıştırırsanız Allah korusun bu doğru bir terbiye anlayışı değildir kardeşlerim. Öncelikle ne yapacaksınız? Sevgiyi aşılayacaksınız. Ve böyle bir şey nedir? insanları、e, ümitsizliğe sevk eder ki, bu da onların içinde bulundukları gafletten daha zararlı bir şeydir. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Allah Azze ve Celle, ey Muhammed neden kullarımı ümitsizlikle e, ümitsizlik e, veriyorsun, <gülüyor> ümitsizliğe düşürüyorsun dediğinde, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, hemen sahabesinin yanına gidiyor ve diyor ki Ey Ümmet-i Muhammed size müjdeler olsun muhakkak ki sizin yaptığınız az bir amel karşılığında Allah size ne yapacaktır? Birçok veya çok fazla karşılık verecektir. <gülüyor> <ne> <gülüyor> ve ne yapın? Hocam bir saniye. Bize dopla var mı? Sıfır adı B'ye. Kalk bayraç önünde takip et. Sıfır adı B'ye 1744. どうして Dinle alakalı bir şey söylenildiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen ümmetini uyarmıştır. Burada da kalbi öldüren şeylerden bir tanesi de çok gülmek olduğu için sahabelerinin de böyle boş şeylere dalıp konuşup güldüklerini görünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Burada onları Allah Azze ve Celle'yi Celle hatırlatmış mı?、Onunla? korkutmuştur ve sahabede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uyarısına hemen、e, icabet etmişler ve hakikaten onların da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi uyarmasından sonra katleri gerçekten yumuşak olan insanlardı ki hemen Allah Haziret Cellesinin korkusundan ne yapmışlardır onlar ağlamaya başlamışlar ve daha sonra Allah'ın geniş rahmetiyle Ee, müjdelenmişler ve korkuyla ümit arasında nasıl yaşanması gerektiği onlara öğretilmiştir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. 255 numaralı yönelince bütün vücutla yönelmek, geriye dönünce de bütün vücutla dönmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre <gülüyor> çoğu kere peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis anlatırken şöyle derdi. Bana bu hadisi kisbikleri uzun ve ince, beyaz tenli olan Hazreti Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem söyledi. Yönlendiği zaman bütün vücudu ile yönelir, geri döndüğü, döndüğünde ise bütün bedenini ile dönerdi. Onun benzerini hiçbir göz görmemiş, hiçbir zaman görmeyecektirdi. Evet. Ebu Huraira radıyallahu anhunun dediği gibi kardeşlerim, hiçbir göz onun gibisini görmemiş ve görmeyecektirdi. Allah katörü. カディシテルンデューキーアブウォーレイラーアロハソウサラームウバスレデルケンドンデューザマンドトマメドネルディアソンダボウカディシテルンドンデューザマンドトマメドネルディアソンダボウカディシテルンドンデューザマンドディンチリエイユウィデューザマンドディンチリエイユウィデューザマンドディンチリエイユウィデューザマンドディンチリエイユウダアロハソウサラームアロハソウサラームカディシテルンドザマン Bazı insanların böyle alen alel acele yürüdüğünü görürsünüz. Niye? Adamın bir işi var, bir evi var, bir yere doğru gidiyor. Bazı kimselerin de elini arkaya atmış böyle avare avare dolaştığını görürsünüz. Müslüman, bakın Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem aslında bu davranışı Müslümanın vücudundaki dinçliği gösteren bir rivayettir kardeşlerim. Yani atikliği ve vücuddaki Vücudun tembel olmayışını gösteren bir rivayet aslında bu. Hakik olacak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe yürüyüşünü vasfederken sanki o diyor yokuş aşağı iner,、e, inen bir insanın gibi yere bakardı ve hızlı hızlı yürürdü diyor sahabe. Yani vücudunda herhangi bir tembellik veya uyuşukluk olmayan bir insandı. Aslında bu onu anlatıyor. Anatabildin mi? O yüzden buradaki almasının sebebi de kardeşlerim ki başka bir rivayetde müsahib Müslümda gelen rivayette Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Ssalem el müminü al qawiyyu khairun wa hafi ila Allahi min el müminü al zayıf muhakkak ki、e, güçlü bir Müslüman zayıf Müslüman'dan daha hayırlıdır diyor Allah Rasulu Aleyhisselatü Vassalam asıl, asıl、e, rivayetin vermek istediği manalarından bir tanesi de budur kardeşlerim. Ki başka bir şeylerde eğer buna uyarlayacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşısına bir Müslüman geldiği zaman sahabe onun yüz yüze dururdu. Onun gözüne bakardı ve elini tutar ve o bırakmayıncaya kadar o ne yapmazdı? Elini bırakmazdı ama asıl alınması gereken ders burada Allah Resulü Vesselam'ın vücudu hantal, uyuşuk, tembel bir vücut değildi kardeşlerim. Aksine atık bir vücuda sahipti. Allah hepimize hayır versin. O yüzden hepimizin böyle maşallah göbeğe çıkıyor. Maalesef. Allah hepimize hayır versin. Evet. Sen ne sen de bir şey olmuyor Mesalat. Devam edelim. 256. Bilgisine baş bulan kişi güvenilir olmalıdır. Evet. Allah'a razı olsun. Rıvayet edildiğine göre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bu heyseme. Senin hizmetin var mı dedi. O da hayır dedi. Peygamber bize esir geldiği zaman bize geliyor. Peygamber'e üçüncüleri olmayan iki esir getirdi. Bunun üzerine Ebubekir Haysem Peygamber'in pozunu vardı. Peygamber sadece ona bu iki köleden birini seçti. Ebubekir Haysem Haysem ey Allah'ın resulü, sen benim için seçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten kendisine bilgisi, bilgisi sorulan güvenilir olmalıdır. Şunu al. Çünkü ben onu namaz kılarken gördüm. Bir de ona iyi davranını tavsiye ederim.、Uyuracağız. Bunun üzerine Ebu Heysem'ın hanımı sen bu köleyi azal etmedikçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesini yerine getiremezsin. Dedi. Ebu Heysem de o özür özürüz dedi. onun üzerine peygamber、e、sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın gönderdiği her peygamber ve halifenin muhakkak iki sırdaşı vardır. Sırdaşlardan biri ona iyiliği emreder ve onu kötülükten alıkoyar. Sırdaşlardan diğeri de onun hesabı sokmakta kusuraşmaz. Kötü sırdaştan korunan kimse muhakkak kurtulmuştur. Evet. Allah razı olsun. Kardeşlerim, <gülüyor> Burada İmam Bukhari, rahi muhalla hadisin son kısmını almıştır. İmam Bukhari da rahi muhalla bunu sahinde de yapmıştır. Belirli bir konu içerisinde başlığı getirmiş ve o başlığa uygun olarak hadisin bir kısmını zikretmiştir. Bu da caniz olan bir şeydir. Hadisin başı ise kardeşlerim, Timzinin 2369 numaralı rivayet. Yerinden de okumanızı tavsiye ederim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'udan gelen rivayet. Bu ümmetin peygamberi, peygamberlerden sonra insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir radıyallahu anh'u ve ondan sonra insanlığın en hayırlısı Ömer radıyallahu anh'u açlıktan dolayı evlerinden dışarı çıkıyorlar. Rivayet şöyle kardeşler, Tirmiz'de gelen rivayet. 2369 numaralı rivayet. Ebu、evet. Hureyre radiyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiç çıkmadığı ve hiç kimselere karşılaşmayacağı bir saatte dışarı çıktı. Hiç çıkmadığı ve hiç kimselere karşılaşması mümkün olmayan bir saat. Belki de güneşin öğle sıcağının en böyle ııı Sıcak olduğu ve insanların gölgelere çekildiği bir zaman Allahu Alem. Çünkü Allah Resulü aslısallam o saatte dışarı çıkmıyor ve hiç kimsede dışarı çıkmıyor böyle bir saatte ve dışarı çıkınca Abu Bekir radıyallahu anhuyla karşılaşıyor. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ey Abu Bekir neden geldin? Diyor ki ey Allahu Nasülü ben çıktım belki Allah Resulü sallamla karşılaşırım. Onun yüzüne bakar ve selam veririm dedim diyor. Çok geçmeden Umar Rabbil Allahu Anhı ile karşılaşıyorlar ve soruyor, ey Ömer, bu saatte çıkmana sebep ne? Dürü ki açlık ey Allahü Rasulü. Yani açlıktan dolayı evde hiçbir şey yok. Hani belki çıkarım bir şeyler bulurum şeyiyle açlıktan dolayı dışarı çıkıyor. Karşınızda kim var? Allah, ın Allah ın Resulü Selam. Açlıktan dolayı dışarı çıkıyor. ウクラであらわんは、あしたのないでしゃるしゅう。ウクラであ a わんは、あしたのないでし a n、e、s o n あちこんどいつ。いさんぬれせおばあさせら。ペガンベラダン、そう a いさんなるえんかいりせ。ウクラであら a ん、おば i さん r b e い de O şekilde dışarı çıktım diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ondan sonra Abul Haysem'in evine gidiyorlar. Abul、e, Teyham al Ansari, hadi yallah unvan. Bu adamın birçok、e, büyük e, hurma bahçesi ve birçok da koyunu olan bir insan ve kendisinin de bir hizmetçisi yok. Ve evine vardıklarında hanımına diyorlar ki kocan nerede? Ona diyor ki bize su.、E, Kuydan su getirmek için kuyuya gitti ve çok geçmeden Abul Haysem elinde bir sukur basıyla geliyor ve koyuyor. Sonra hemen Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve diyor ki: Bi abi wa ummiya Rasulallah. Anam babam sana fedaisin ya Rasulallah. Sahabenin Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama hitaplarının en güzellerinden bir tanesi. Ama gelişik güzel söylenmiş bir söz değil kardeşler. Anam babam sana fedaisin ya Rasulallah. Bir ebiyvaum bir ya Rasulallah. Neden? Çünkü bir insanın hayatındaki en değerli iki varlık kardeşlerim. İnsanın annesi ve babasıdır. Doğru mudur? Evlenenler için hanımları oluyor aile bir mesele. Ama dinde böyledir. Sonra. Anam babam sana fedah olsun ey Allah'ın rasulü dedikten sonra onları alıyor bahçeye götürüyor ve hemen önlerine bir sevgi seriyor. Ve sonra hemen hurma bahçesinden gider hurma şeylerinden hemen yaş ve kuru hurma getiriyor ve suyla birlikte ikram ediyor ve Allah rasulü diyor ki bize yaş hurma ikram etseydin ya. Ey Allah'ın Resulü sen seç diyor. İster、e, yaş kurma, ister kurulma. Hangisini dilersen onu ye iç diyor. Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh ondan yığırlar ve ondan sonra Allah Resulü aleyhisselam diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şu nimetlerden kıyamet günü sorulacaksınız. Zillun veridun soğuk bir、e, gölgelik サハブアブルハイサム、ロディア・ローアンブ、オンラハマンディビッピル・コイン・ケスメキステディンデー、アラハササラム、サカンディア・スティテランディス・コイン・ケスメ、アマギッディシルエア・オーラ・ケスユー、ベア・アラハサラ・サラマ、ベエキス・サハブ・セネン、 Allah onlardan razı olsun, ikram ediyor ve daha sonra Allah Resulü Selam senin bir hizmetçin var mı diyerek ne yapıyor? Biraz önce okuduğumuz hadisin devamını okuyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Aslında hadisin baş tarafı da güzel ama sahabe Burası İmam Bukhari rahimahullah. Asıl bak başlığı kendisiyle istişare edilinen kimse nedir? Güvenilen kimsedir. Yani eğer bir kimse kendisinden soruluyorsa muhakkak ondan eminsiniz. Yani dilinden, dininden, ilminden emin olunan kimselerle aslında ne yapılması gerekir? İstişare yapılması gerekir. Asıl şeyi alınması gereken ders budur. Ki İmam Bukhari Rahimullah da bu sözüne binaen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başından geçen bu olayı bizlere anlatmıştır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim.、Amin. O Resulün hakkıyla ümmeti olmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizde güzel bir şekilde öğrenmeyi Ve bunlarla amel etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. O Yüce Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin. Neslimizi de inşallah o ahlakla ahlak verenlerden eylesin inşallah. Bizi ve neslimizi bu ahlakla ahlaklandırsın. Bizleri ve neslimizi namazı kılanlardan ve zekatı verenlerden eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyin. Seni sevenleri sevmeyin.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 و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين